Allahu Allahimın Şeytan Rjim. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alam yarou ila al-Tiry. Muskharatin fi jowi al-Samaw. Ma yumsukhum illa Allah. Inn fi dzalik la ayat li kumi uminun. Sema boşluğunda ilahi emre boyun eğdirilmiş kuşları görmezler mi? Görmediler mi? Onları Allah'tan başka kimse tutmuyor. Şüphesiz bunda İman edecek bir topluluk için Birçok Ayetler, belgeler Deliller vardır Görmezler mi? Görmediler mi? Neyi? İlet tayir Burada Elem yarav fayra buyurulmadı denilebilirdi. Araya ilah kuşlara bakmadılar mı ibret nazarıyla bakmadılar mı anlamını vermek için. Gök boşluğunda gök boşluğunda ilahi emre uygun olarak yaratılmış ve hareket eden Gök boşluğundaki Kuşları Görmediler mi? Onlara dikkatle Bakmıyorlar mı? Üzerinde düşünerek Tetkik ederek Bu iş nasıl oluyor? Bu iş Şimdi nasıl olduğunu Öğrendikten sonra Bu nasılı Nasılı Vaz eden Koyan bunun yasasını tayin ve tespit eden kim? Sorusunu sorup doğru cevabını almak maksadıyla elem yara diye soruyor Cenab-ı Allah. Elem yara ile tayir. Kuşlara bakmadılar mı? İbret nazarıyla. ibret almak üzere. Ayet-i Kerime belirtiyor zaten. Musahharat, teshir, allah Teala'nın tayin ve tesbit ettiği kanuna yarattığı mahlukun fıtraten fıtratı itibariyle boyun eğmesi ve ona fıtri olarak boyun eğdirilmesi demektir. Bu konuda o mahluka ayrıca bir şey Düşmüyor. Bir şey yapmasına gerek yok. Kuşun o muazzam seva boşluğunda havada asılı kalması ister küçük olsun ister büyük ister kelebek olsun ister kartal o boşlukta kalmasının bir yasası vardır. Veya birçok yasaları hatta O'nun o şekilde kalması, kalkması, inmesi vesairesi. Hepsi Allahü Teala'nın kanunuyla ve o kuşun fıtratını, yaratılışını tutun. O'nun uçabilmesi için gerekli şartların ve atmosferin oluşturulmasına varıncaya kadar. Her şey Allah'ın emriyle tayin edilmiş. İşte bu tayin ve tesbite ve hepsinin ayrıca özel gayret harcamadan bunların olma haline, oluşmuş haline teshir deniliyor. Cenab-ı Allah işte bunların bu şekilde müsahhar olduklarına şu insanlar bakmazlar mı ibretle. Ma يُمْسِكُهُنَّ illa Rahman <الرَّحْمَن> diyor. İllallah affal. Onları bu boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Niçin? Kuşun istediği kadar küçük olsun. Kelebek gibi mesela. Bir ağırlığı vardır. Normal kanun ise nedir? Ağırlığın havaya değil yere doğru aşağı doğru inmesidir. Düşmesidir. Normal şartlarda o kuş yerde olmalı. Diğer hayvanlar gibi. Değil mi? Fakat Cenab-ı Allah o kuşa evvela öyle bir... Güç ve imkan vermiş ki, ona öyle bir hilkat vermiş ki, evvela yer çekimini aşıyor. Yer çekiminin kendisini aşağı doğru kendisine çekmesine karşı bir kuvvet, bir güç, bir enerji, bir yükselme kabiliyeti veriyor ona. Yükseliyor. E biz niye uçamıyoruz? Diğer hayvanlar niye uçamıyor? Hazreti Süleyman'ın uçması niye mucizeydi? Çünkü bu kanunlar insanlar için mevcut olan kanunlara kanunların dışına çıkıyordu Süleyman Aleyhisselam. İşte kuşlar da ifade öndeyse bütün mevcudat için halk edilmiş olan kanuna aykırı hareket edebilecek bir güçte ve imkanlarla mücehaz olarak yaratılmıştır. Bunların yaratılışında çok ibretler var. Vaktiyle bilen birisinden öğrenmiştim. Tarihini de söyledi, dinlemiştim daha doğrusu, unuttum. Bilmem Hangi tarihte? Yine Büyük Okyanus'ta, Avustralya'ya, işte oradaki diğer adalara ve Çin'e doğru gelmesi beklenen hızlı büyük bir fırtına var. Hesap ediliyor, kitap ediliyor. Şu tarihte, şu adada, şu tarihte Avustralya'da, şu tarihte Çin'in bilmem neresinde. Fakat bir yere kadar bütün tahminleri tutuyor meteorologların. Bir yerde duruyor. Fırtına gelmez oldu. Araştırılıyor. Bakılıyor ki o fırtınanın durduğu yerde o tarihte bir kelebek göçü var. Kelebek göçünün o kanatlarının çıkardığı güçlü esinti rüzgar gelmesi beklenen fırtınayı orada durduruyor kral, kral kelebekler diye geçiyor. Evet. Akıllara durgunluk verecek bir hadise. O kelebeğin gücüne. Tamam. Bir elinize hafif bir aldığınız zaman ağırlığı yok ya. Ağırlığı yok. Bir parmağınızı aldığınız zaman ikinci parmağın üstüne koymaya kıymazsınız. Ezilir zavallı. O kadar yumuşacık değil mi böyle ipek kimse? Küçücük bir hayvan, şey bir hayvan. Naif olabildiği kadar naif. Bu hayvan ne? Kelebe kanatları ne? Kanatlarının çıkaracağı rüzgar ne? Saatte bilmem 70 kilometre mi, üç kilometre mi, kaç kilometreyle gidiyorsa koca bir tayfunu, koca bir fırtınayı durduracak gücü oluşturuyor kelebekler. İşte düşünmeyi gerektiren önemli bir hadise böyle bir tabi olmuş bir hadise. Demek ki Cenab-ı Allah'ın bizim kuşların yaratılışı üzerinde gerçekten çok daha büyük dikkatlerle durmamız, öğrenmemiz gerektiğine işaret ediyor. Günümüzde bu internet denilen nesne, yani bir iki yazı, üç dört yazı her biriniz kuşlar üzerinde bir okuyun. Eğer kitaplarınız yoksa, asiklopedileriniz yoksa, şeyleriniz yoksa. Bir bu gözle okuyun. allah Teala'nın bu küçücük, kimi küçük, kimi büyük. Fadis istedikleri kadar büyük olsun yani. En büyükleri veya en büyüklerinden birisi. Kartal. Değil mi? Kanadını açtığı zaman işte bilmem 30 metreye kadar ulaşanları var. Hay hay. Ve bu hayvan, bu ağırlığıyla dediğimiz gibi yer cazibesini, çekimini aşıyor. Şu kadar kilometrelerle yukarı çıkıyor. Efendim, o yükseklikten kaya üzerindeki bir karıncayı görecek kadar gözlerinin keskinliği var. Avının üzerine ummadık beklenmedik bir hızla inmesi var vesaire. Her bir hayvanın apayrı, atmacası farklı Efendim, çaylağı farklı, güvercini farklı, serçesi farklı, kırlangıcı farklı. Her birisinin de ayrıca kendi bünyesi içerisinde. Kuş olmaları itibariyle çok ortak özellikleri olmakla birlikte her birisinin de çeşidine göre ayrı ayrı hususiyetleri var. Ayrı ayrı özellikleri var. İfade yerindeyse bir taraftan hepsi kuştur diyorsunuz. Bir taraftan yok ya her biri başlı başına bir mahluktur diyorsunuz. Her biri başlı başına bir varlık var, varlıktır. Kendi türleri arasında benzemiyorlar birbirlerine. Subhanallah. Onun için Cenab-ı Allah ve bunları havada diyor me yumsikunne illallah. اِلَّ Ayet-i Kerime'nin dikkat çektiği bir noktada budur. Demek ki kuşların havada uçmalarının çok dikkat çekici ifade ise oldukça sıra dışı bir hadisedir kuşun uçması. Havada durması. İstediği zaman süzülüyor, istediği zaman, efendim göç ettikleri zaman bir şekilde gidiyorlar, şey ediyorlar vesaire vesaire. Bazen bir bakıyorsunuz olduğu yerde duruyor böyle. Kanatları hafifçe duruyor. Ne ileri gidiyor ne geri, ne aşağı ne yukarı. Orada duruyor böyle birkaç dakika seyreden biliyorsunuz öyle. Her çocuk gibi benim de yani. Gel küçüklüğümde şeyimde en ilginçime giden şeylerden birisiydi uçak kuşları seyretmek. Hele göç zamanlarında. Ya öyle güzel resimler çize çize uçuyorlar ki böyle özel şeyler. Onu ancak kuşların uçuşunda görebiliyorsunuz o güzellikleri. Bu sadece göze, göze, insanın zevkine hitap eden tarafı bu. Yani Cenab-ı Allah, mahlukatını, yarattıklarını, her bakımdan o kadar harikulade, ade, o kadar mükemmel yaratıyor ki, dediğim gibi o kuşların uçuşunda bile Cenab-ı Allah bizim güzellik duygumuza ifade yerindeyse hitap ediyor. Ona baktığın zaman bir ifade yerindeyse, zevkten insan mest oluyor. Şey oluyor, bu apartman hayatında, bu uygar dünya hayatında falan filan, işte dört duvardan veya işte tavandan, çatıdan başka bir şey görmeyen insanlar bunların pek farkına varamıyor. Ama açık havada yaşamış olanlar, köyde, küçük kentlerde vesairede, öyle e, boş arazide diyelim açık havada yürüme şansını yakalamış olanlar az da olsa bunları çok rahat gözlemliyorlar. Cenab-ı Allah burada diyor ki onları havada Allah'tan başka kimse tutmuyor. Onların orada kalmalarının yasalarını tespit ve tayin eden ve bu yasaları devamlı kılan dilediği vakte kadar Allah'tır ondan başkası değildir. İnne fi zâlike le âyâtin <gülüyor> li kavmi yûminun Muhakkak bunda iman eden bir topluluk için bir değil birçok ayetler var. Ayet, alamet, belge, delil, işaret gibi anlamlara geliyor. Devam ediyor. allah Teala bize başka neler vermiş bakalım. Vallahu ce'ale lekum min buyutikum sekena. Allah sizin... Ev diye kullandığınız yerlerden sükun bulacağınız, rahat edeceğiniz, huzur bulacağınız yerler yarattı diyor. Meskenler var etti. Ve cealelekum min cüludil en'ami buyuta Üstelik davarların derilerinden, sahtiyanlarından da size evler yarattı. Bu işi davarları yaratan o, o davarların söyleyeyim, derilerini yüzmeyi, kesmeyi, biçmeyi vesaire vesaire tabaklamayı gibi öğreten de Cenab-ı Allah. Onun için fiiller ona irca edilmiş. Testekhiffuneha yevme za'nikum ve yevme ikametikum. Yolculuğa çıktığınız zaman da, ikamet ettiğiniz günlerde de bunlar hafifçe alıp götürüp biliyorsunuz. Yolculuk esnasında beraber götürebiliyorsunuz. İkamet ettiğiniz vakit onları kolaylıkla kurabiliyorsunuz. Çadırlardan bahsediyor veya çadır tipi evlerden bahsediyor. Bir de ve min Zamir davarlara gidiyor. Onların yünlerinden, koyun türünün yünlerinden ve ev deve türünün tüylerinden ve aş keçi ve benzerlerinin kıllarından ne yapıyorsunuz, yararlanıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz peki? Esasen, esas Türkçe'deki mefruşat, ev eşyası. İşte divandır, kanepedir, koltuktur vesaire, yastıktır gibi halı, kilim, bunlar ve meta'an ilahiyyin ve bir süreye kadar bunlardan yararlanacağınız şeyler ediniyorsunuz faydalanacağınız şeyler ediniyorsunuz ayet-i kerime evvela meskenin insan için tarih boyunca temel bir ihtiyaç olduğuna işaret ediyor mesken temel bir ihtiyaçtır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Kim bizim bir işimizde görev alırsa Lütfen dikkat buyurun. Evi yoksa ev edinsin. Evli değilse evlensin. Bineği yoksa binek edinsin. Yeni değil, eskiden beri İslam alimleri bu hadisi şöyle anlamışlardır. Bu ihtiyaçlar yani mesken sahibi olmak, evlenme yaşına gelmiş evlenebilecek durumda olanların evlenmelerini kolaylaştırmak, insanın ihtiyacını kendisini ve yükünü eşyasını üzerinde taşıyacağı binek sahibi olması, insanın temel ihtiyaçlarındandır demiştir İslam alimleri hadisin men iste'mellahu kısmını da İslam alimleri yani biz gibi işimizde çalıştırırsak memur olarak çalışırsak bugünkü ifadesiyle bunlar yoksa edinsin nasıl edinecek bizim ona bunları edinecek kadar ücret vermemiz suretiyle Dört mezhep fukahasından tutunuz. Günümüz İslam alimlerine kadar hep böyle anlaşılmıştır bu hadis. Ve böyle şerh edilmiştir. Bunu niye anlatıyorum? Biz bugün öyle bir asırda, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki insanın temel ihtiyacı olan bu ihtiyaçlar zenginlerin kasaları daha da çok akla hayale gelmeyecek rakamlarla şişirmeleri için bir istismar konusu oluyor. Fakir ve muhtaçların da ihtiyaçlarını sömürmek için bir vasıta oluyor. Devlet ne yapacak? Aa, devletin eğer felsefesi Liberalizm ise, ekonomisi, kapitalizm ise bu işte bir halt karıştıramaz. Çok affedersiniz. Bırak yapsın, bırak etsin. Özgürdür. Böyle özgürlük mü olur ya? İnsanın insanı sömürme özgürlüğü olur mu? Benden biraz güçlüdür diye benim kanımı emmek hürriyetine nasıl sahip olsun? faizi helal kılarsan, kara borsayı helal kılarsan, kanunun himayesine sığınıp her türlü madrabazlığa müsaade edersen, elbette ki insanlığın bir kesimi sürekli olarak şişer. Ve kendileri hakim olur, egemen olur paralarıyla, servetleriyle ümmetin kanunu o şekilde emerler, Sülük gibi. Çok senelerce önce bir haber okumuştum. Bu haberde geçen ifadeler şimdiki koçların babası ve bir koça ait. Memurun maaşlarıyla alakalı yorum yapıyor. Nasıl olması gerekir diyor. Ne kadar olması gerekir? Diyor ki memur maaşları buzdolabı, çamaşır makinesi vesairesi alacak yeterlilikte olmalı dolabını da çamaşır makinesini de o zaman sadece kendisi üretiyordu. <gülüyor> yani memura merhamet ettiğinden dolayı değil. <gülüyor> memura daha fazla para verilsin. Bunları alsın o da bunların paralarını cebine indirsin. Ben memur oldum, buz dolabı almak için üç sene para biriktirdim. Niye? O zaman için taksitle almayı bile caiz görmüyorduk, şey etmiyorduk, kendi biri şey etmiyorduk. Evde hanım hala diyor, ya diyor üç sene bizi diyor buz bıraktım. O mecburen döktüğümüz o yemekler bize iki dolam daha alırdı. Doğamıyorduk yani maaş bu kadar Yetmiyor Yetmiyor Üç sene biriktirdiğim parayla Ancak maaşımdan arttırdığı parayla Ancak bir buzdolabı alabildim İşte Mehbi Koç o zamanlarda diyor ki Memur Biraz daha rahat alabilsin Ben de daha çok satayım Çünkü daha fazla üretmeye başlamıştı Kapitalizm zihniyeti budur Yani hadiseleri hep birlikte yaşadığınız için biliyorsunuz. En işe yaramayan tenekeleri, en pahalı paralara sattığını hepimiz yaşadık. Bunlar görüyoruz. Ya, Zulüm budur. Zulüm Hı -hı. budur. İşte İslam böyle demiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle demiyor. Ayet-i Kerime böyle demiyor. Devlet, benim sömürülmemin mekanizmalarını değil... Benim... Alakası yok. Ayakası yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yani devlet daha doğrusu İslam nazarında devlet evvela insanın <gülüyor> he, temel ihtiyaçlarının şerefine haysiyetine uygun bir şekilde karşılanması için devlet faaliyet göstermek zorundadır. Üzerine düşen planlamayı, desteklemeyi, subhansayı artık ne derseniz desin, iş sahasını açmayı Adil ücret dağılımını, serdiği adil servet dağılımını vesileyle geçen gün Mısır'dan hicret etmiş Ezher'den emekli bir ilim adamı ile görüştük. Adam dedi ki 1994 yılında İslam dünyasının günlük petrol üretimini hesap etti. Ben rakamları fazla hatırımda tutan birisi değilim. Yazmadan şey etmedim ama diyelim ki bir rakam söyleyelim. Dedi ki bu petrolden verilmesi gereken ki öyledir gerçekten. İslam fıkhına göre devlet hazinesine, devlet hazinesinden de ihtiyaç sahiplerine aktarılması gereken bütün madenlerin beşte biri vardır. Buna rikaz denildi. Aleyhisselatü Selam Efendimiz de diyor ki وَفِرْرِكَازِ الْخُمْسُ Rikaz gelirlerinde, maden gelirlerinde de beşte bir evet. devlet. Yani fak bu kadar Devlet onu fakirlere verecek. O zamanın parasıyla diyelim ki günlük sadece üretimden bahsediyor. günlük <gülüyor> Birkaç yüz milyon dolardan bahsetti. Dediğim gibi rakamlar hatırında değil. Hesap etmiş hesabını söylüyor. Bunu bir seneye çarptığınız zaman Dedi ki biz bu geliri sadece Bunlar babalarının malı değil ki kimsenin diyor. Onlar mı diyor oraya yerin altına koydular bu petrolü. Mademdir Allah-u yani din hükmü bu. Bunun beşte biri diyor Fakirlere, muhtaçlara dağıtılsa İslam dünyasında fakir kalmazdı ki. Dedim, vallahi bana göre dünyada fakir kalmaz. Değil İslam dünyasında. Ya günlük bu kadar, yüz milyonlarca dolar. Günümüzde de petrolün fiyatları bu kadar, üretim bu kadar arttı, petrol fiyatları bu kadar arttı. Sırf petrol gelirleri İslam'ın emrettiği gibi, zekata tabi tutulsa ve bu zekat yine İslam'ın emrettiği gibi hak sahiplerine ulaştırırsa, bir de bunun şu özelliği, zekatın şöyle bir özelliği vardır biliyor musunuz? Hepimiz biliyoruz elbette biliyorsunuz. Zekat alan bir insan yeterli miktarda zekat alırsa, kendisi üretemeyecek durumda bile olsa, kısa bir süre içerisinde kendisi üretim, üretime girer üretime katkıda bulunur. Üreten bir kişi olur. <gülüyor> ve buna benzer. Tabii doğrusunu isterseniz İslam hayatımızı yönlendiren, belirleyen ve hükmeden olmadığı için hepimiz çok şey kaybediyoruz. Hem maddi olarak hem manevi olarak. <gülüyor> Ve en çok İslam'dan şu veya bu şekilde haberdar olmakla birlikte İslam'ı hayatına aktarmak, hayatına geçirmek, hakim kılmak gibi bir derdi bir meselesi olmayan veya bunu erteleyen kimseler bundan zarar eder. Doğrusunu isterseniz. Çünkü dünyada bir takım zararlara uğransınız belki Cenab-ı Allah sizden razı olur onun rızasına uygun amel ettiğiniz için fakat bir de bu bir de bu kaybettiğiniz zaman hiçbir işe yaramaz ki hele bir de İslam'dan uzak bir kimse ve dünya hayatında da bir de mahrumiyet içerisinde hem dünyası gitmiş hem de küfür ve inkarla veya destekleyerek zulmü hayatı kaymış Bunlar dünyayı da kaybetmiş, ahireti de kaybetmiş. Hasirat dünya vel ahira dediği gibi ayet-i kerime. Cenab-ı Allah muhafaza buyursun. İşte Cenab-ı Allah burada bakın özellikle mesken ihtiyacına dikkat çekiyor ve esasen bu ayet-i kerimede belirtilen meskenin nelerden sağlandığı, değil mi? davarların derilerinden. Bu işin tabii olarak mümkün olduğu kadar kolay o zamanın şartları içerisinde elde edildiğine dikkat çekiliyor. Dolayısıyla insanın temel ihtiyaçlarının karşılanmasının alabildiğine kolaylaştırıldığı bir hayat ancak insani bir hayattır. İnsanın temel ihtiyaçlarına ne kadar zorla ulaşıyorsa insan o hayat o kadar berbat bir hayattır ve İslam'dan dolayısıyla da aynı zamanda o kadar uzak, bir hayattır. <Gülüyor> Devam edelim. Vallahu ceale lekum mimma halaka zilala. Allah sizin için yarattığı cisimlerden, yarattıklarından gölgeler var etti. Sıcakta yaşayan bir insan için de, hatta soğukta yaşayan bir insan için bile gölge büyük bir وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانَ Ve dağlardan sizin için evler, sığınacağınız barınaklar yarattı. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَاب۪ي لَتَق۪يكُمُ الْحَرِّ Ve size, sizi sıcağa karşı koruyacak elbiseler yarattı. Ve وَسَرَاب۪ي لَتَق۪يكُمْ بَأْسَكُمْ Bir de savaşta sizi birbirinizden koruyacak, Yine elbiseler, yani zırhlar, savaş elbiseleri yarattı. كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ aleykum لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُ İşte o üzerinizdeki nimetini bu şekilde tamamlar. Olur ki ona teslim olursunuz. Müslüman olursunuz diyebilirsiniz. <gülüyor> Cenab-ı Allah burada müfessirlerin de belirttikleri gibi bu ayet-i yarattığı bir takım şeylerle onların karşılığını zikretmediği halde ne yapmış oluyor? Göstermiş oluyor. Mesela dağlardan size meskenler yarattı. Dolayısıyla ovalarda, vadilerde, düzlük alanlardaki meskenleri de zikretmiş oluyor. Çünkü dağlarda mesken edinmek bunlara göre daha zordur. Efendim Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler Yarattı Aynı zamanda soğuktan koruyacak Elbiseleri de yaratan olur <gülüyor> Savaşta Sizi birbirinize karşı Koruyacak elbiseler de Yarattı diyor Çünkü <gülüyor> suretle yani savaştan koruyacak elbiseleri yaratmış olmasına gönderme yapmak veya zikretmek, bunu zikretmek suretiyle Cenab-ı Allah dolaylı olarak diyelim savaştan maksadın insanın ölümü olmadığını gösteriyor. Çünkü Cenab-ı Allah burada zırhı Nimet olarak övgü makamında zikrediyor. ölmek üzere zikrediyor. Zırh ne işe yarar? Savaşta ölüme karşı, ölüm yani karşı tarafın silahına, öldürme isteğine karşı durmak için giyilir, kullanılır. Dolayısıyla öldürmek değil, insanın aslı olan yaşaması, yaşatılması ve bunun için olabildiği kadar, gerekliği yapabildiği kadar tedbirleri almasıdır. <gülüyor> Tabi savaş hukuku vs. falan bu şimdi gireceğimiz hususlar veya ele alacağımız hususlar değil. Onları daha önce muhtemelen Haç suresinde ilgili ayetlerde belki nasip olur da gelirsek oraları da alırız inşallah. كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ işte Cenab-ı Allah diyor, üzerinizde iki nimetini bu şekilde tamamlıyor. Olur ki Müslüman olursunuz. Bakın, demek ki birinci ayet-i kerimede zikredilen mesken temel bir ihtiyaç. Ondan sonraki diğer ihtiyaçlar işte mefruşattır vesairedir, şunlardır, bunlardır. Dağlar, mesken ihtiyaç. Elbiseler, elbiselerin değişikliği, elbiselerin güzellikleri vesaire vesaire onlar da ikinci derecede ihtiyaçlardır. Yani nimeti tamamlayıcı unsurlardır. Allahu Teala bu şekilde diyor. Üzerinizdeki nimetleri tamamlayarak Müslüman olmanız ümidiyle bunları yapıyor. Yani bütün bunlar bizim Müslüman olmamızı kolaylaştıran veya Müslüman olmamız gerektiğini işaret eden nimetlerdir. Onlara iyi bakın diyor. Şimdi dönüyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Eğer bütün bu anlatılanlara rağmen, bütün bu ilahi ayetlere, belgelere, nimetlere, ihsanlara rağmen, bütün bu açıklamalara rağmen, yine de yüz çevirecek olurlarsa, Artık bundan sonra sen yapacak bir şeyin yok. Kendini üzme. Kendini telef etmene gerek yok. Fe inneme aleykel belâhul mûbîn Sana düşen ancak ve ancak apaçık tebliğden ibarettir. Yani tebliğ kuş diliyle yapılmayacak. Nebilerin yaptığı gibi yapılacak. Öyle bir takım terimler üreterek bilmem nelerle vesairelerle üstü kapalı vesaire. Hayır. Mubi hem açıklayıcı hem bizatihi açıktır. Dolayısıyla Müslüman davasını ve hedefini, davasının hedefini gerçekleştirecek vasıtalarını, Kur'an-ı Kerim nasıl açıkça ortaya koymuşsa, o da öylece açıkça ortaya koyacaktır. İster suç olsun, ister olmasın. Bir Müslüman eğer insanları Allah'a davet ediyorsa, diyeceği şudur kardeşim, mesela, ben, kendi nefsimde, nasıl Allah'ın hükümlerini, kanunlarını, şeriatını, Elimden geldiği kadar tatbik etmek istiyorsam benim de insanlara davetim budur. Kapalı bir şey olmaz bunda? Bunu gayet açık ve net olarak ortaya koymak zorundayız. Bunu gerçekleştirmek için benim yollarım vardır. Nedir bu yollar? İslam'ı Elimden gelen bütün yollarla, imkanlarla, vasıtalarla, meşru olmaları, benim için meşru olmaları şartıyla. Kullanabildiğim en geniş imkanlarla İslam'ı insanlara götürmek. Tebliğ etmek ve bunun karşılığında onlardan hiçbir şey kendi adıma istememek. İslam'ı insanlara tebliğ edecek olanın, tebliğ etmenin şeyi bu. Başka? Peki tebliğ ettin ne olacak? İnsanlar bir toplumdur. Birlikte aynı şeyi istiyorlarsa, birlikte aynı dinin, aynı davanın etrafında toplanmışlarsa, elbette o dine, o davaya göre ne yapacaklardır? Yapılanacaklardır, şekilleneceklerdir, teşkilatlanacaklardır. Bunun da adı günümüz literatüründe devlettir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların emiri olması gerekir diyor, halifesi olması gerekiyor, ne diyorsa diyor işte. İster çağdaş literatürde dediği gibi devlet diyelim, ister halifet diyelim. Biz istiyoruz ki Müslümanlar toplum olarak yaşadıkları vakit, bir araya geldikleri vakit, Allah'ın dinini sonuna kadar nasıl tek başlarına yaşamaları gerekiyorsa, aile olarak da, cemiyet olarak da, toplum olarak da sonuna kadar Allah'ın dinini yaşamakla mükelleftirler. Ve bunun için ne gerekiyorsa, yapı, mekanizma, imkan vesaire hepsini ortaya koymak durumdadırlar. Bunu söylüyor muyuz? Söylüyoruz. Kur'an söylüyor mu? Söylüyor. Kur'an'ın dışında mı bu söylediklerimiz? Haşa. Peygamber aleyhisselatü vesselam böyle bir şey reddediyor mu? Asla. Aksine söylüyor. Peki, devlet kurduğunuz ne olacak kardeşim? Bu din bütün insanlığa gelmiş bir dindir. Yalnız ben ve kardeşlerim Mesud olmak... Gibi bir davamız yok ki. Dünyayı, dünyanın imkanlarını tek elimize alacağız. Buna karşılık beşeriyeti bundan mahrum edeceğiz diye bir şey yok ki. Biz diyoruz ki, servetimiz de Allah'ın emrettiği şekilde paylaştırılacak. Beşeriyet arasında, çünkü Allah insanlık için yaratmıştır bunu. İslam'ın emrettiği şekilde kazanılacak, emrettiği şekilde dağıtılacak. Dağılın, paylaşın, bilmem ne üretin vesaire, İslam'a göre kurulacak. İslam'a göre yapılacak. Eee? Ben dinimi diğer insanlara da tebliğ edeceğim. Her bir vasıtayı kullanarak nasıl tek tek tebliğ ettimse dünyanın öbür tarafındaki insanlara da tebliğ edeceğim. Benim davamı engellemek için zor kullanana karşı da eyvallah demeyeceğim. Bunun ötesi var mı? Biz insanlar bunu söyleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i söylediği bu. İşte diyor yüz çevirirlerse sana düşen apaçık tebliğden ibarettir. Onlar bilirler, ister kabul ederler, ister etmezler. İnsanlar günümüzde İslam'ı bilerek, İslam'ı bilerek İslam'a karşı savaşıyorlar. de İslam'ı bilerek, onun yardımcıları da İslam'ı bilerek İslam'a karşı savaşıyorlar. Sisi de İslamı bilerek, İslamın ne olduğunu farkında olarak İslam'a karşı savaşıyor. Şu veya bu şekilde Müslümanların devlet yönetimine doğru yaklaştıkları işte Libya'dan Tunusa kadar, onları reddetmek isteyen, alaşağı etmek isteyen güçler ve iradeler de bilerek İslam'a karşı savaşıyor. İslam topraklarında İslam'a karşı mücadele eden kimseleri piyon olarak kullananlar da uluslararası güçler de bir şahıs olarak söyleyecek olursak Siyonizm ve Haçlılık da İslam'ı bilerek İslam'a karşı çıkıyor İslam'a karşı mücadele veriyorlar. Yani İslam'dan yüz çeviriyorlar. Onlar ne yaptıklarını biliyorlar. Gayet iyi biliyorlar. Fakat galiba biz ne yaptığımızı onlar kadar bilmiyoruz. Yani apaçık tebliği yapabilmek için bu apaçık tebliğin mahiyetini bilmemiz lazım. Tebliğ edeceğimiz muhtevayı bizim de çok açık ve seçik bir şekilde bilmemiz lazım. Bu bilmeden Apaçık bir şekilde tebliğ yapamayız ki. İslam'ı öğrenmek gibi bir mükellefiyetimiz var. Niçin? Çünkü Enfal suresinde buyurduğu gibi Cenab-ı Allah لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَهِ لِيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَهِ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَهِ Helak olan da apaçık bir delil üzere helak olsun diye Hayat bulan da apaçık bir delil üzere hayat bulsun diyen. Ya'rifuna ni'metallahi thumma yunkirunha ve aksaruhumül kafirun. Onlar Allah'ın nimetini bu şekilde biliyorlar. Öğrenmiş oluyorlar. Arkasından yine de onu inkar ediyorlar ve onların çoğu zaten kafirlerin ta kendileridir. Cenab-ı Allah bizleri eğer sırat-ı müstakim üzere yürüyüşümüzde bir aksama varsa, bir yanlışlık varsa evvela bu aksamalarımızı gidermesini, yanlışlıklarımızı düzeltme fırsatını ve imkanını bahşetmesini Amin. niyaz ederiz. Amin. Ve hayat boyu bu dosdoğru yol üzerinde yürümeyi bizlere lütfetmesini, bu lütuf ve Amin. ihsanını üzerimizden hiç eksik etmesini, niyaz ederiz. Müslümanların üzerindeki zulüm ve baskıların da bir an önce nihayet bularak şerlerin hayra tebdil edilmesini niyaz ederiz. Subhane Rabbik Rabbil Azzele ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin.